İklim için, bir iklim adaleti güncesi. Allah Allah Allah Allah. Paris Anlaşması sonrası, iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Allah Allah Allah Allah. Hazırlayan ve sunanlar, Özge Cankara ve Murat Can Pombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Şrift-i Merkator gelişiminin katkılarıyla Günaydın 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz Ben Özge Can Kara Ben Can Tombil Bugün Ömer Madra programda bizimle birlikte değil Evet ama elimizde hem haberler hem de ufak bir telefon görüşmemizi yapacağımız ufak bir sohbet var. Ee, ama ilk önce haberlerden başlayalım. Daha doğrusu en önemli haberle başlayalım. Belki de tek haber de bu olabilir. Ee, geçtiğimiz Şubat ayı e, yapılan resmi açıklamalara göre Amerika Birleşik Devletleri'nden e, uzay ve havacılık dairesi NASA'nın yaptığı resmi açıklamaya göre son 136 yılın en sıcak Şubat ayı olarak kayıtlara geçmiş. Uzmanlar ortalama ortalamanın 1.35 derece üstüne çıkan sıcaklıkları şok edici olarak tanımlıyorlarmış. E, NASA tarafından yayımlanan iklim raporunda geçen ay e, kara ve okyanus genelinde kaydedilen küresel yüzey sıcaklıklarının 1880 yılından bu yana görülen Şubat ayı ortalamasından e, 1.35 derece fazla olduğunu belirtmiş. E, yapılan açıklamada NASA'nın yayınladığı verilerin analiz eden e, Jeff Masters ve e, Masters ve e, Bob Hanson adlı iki iklim bilimci, insanların ürettiği sera gazlarından kaynaklanan küresel ısınmadaki uzun vadeli artışın bir başka hatırlatıcısı olan sonuçları gerçekten şok edici olarak nitelendirmiş. Şubat ayı sıcaklıklarının ortalama 1.14 derece üzerinde olduğuna da işaret edecek, işaret edilmiş raporda. Şubat ayındaki ortalama sıcaklık artışının bir önceki aya göre 0.21 derece fazla olduğu ifade edilmiş. Evet, e, iklim açısından ve mevsim sıcaklıkları açısından olağanüstü bir e, ayı daha geride bıraktık. Bu olayın ve şok ediciliği kısmına birazcık daha sansasyonel e, halini Leonardo DiCaprio Oscar aldığı konuşmasında da söylemişti. Biz e, bu filmde e, kar bulabilmek için gezmediğimiz yer kalmadı, e, kar bulamadık. E, çok zor şartlarda çektik filmi, İklim değişikliği vardır e, ve şu anda yaşanıyor demiştim. Ee, bu küresel anlamda olan üstü hal bu şekilde çevre ve ekoloji anlamında birazcık daha yerele indiğimiz zamanda Artvin Cerahatepe'de mücadele devam ediyor. Cerahatepe direnişini uzun bir şekilde burada e, Açık Radyo'da ve Açık Radyo iklim içinde ve pek çok programında aslında telefon bağlantılarıyla da aktarmaya çalıştık. Ee, tekrar hatırlatmak gerekirse 751 kişi ve 61 avukat ile Verilen e, ÇED olumlu raporuna ilişkin ürütmenin durdurulmasına dair bir dava açılmıştı ve şu anda Türkiye'nin en büyük çevre davası görülüyor. E, dün de e, bilir kişiler geldi ve Cerah Tepe'de bir keşif yapıldı. E, bu konuyla ilgili e, keşif de neler oldu neler bitti ve nasıl süreç izleyeceğiz e, konuşmak için telefonumuzda avukat Can Atalay var. Can Bey merhaba. Biraz, Onu, daha biraz daha beklememiz gerekiyor. Daha Onun öncesinde bilirkişi heyetinin bölgeye gideceğini günler öncesinden haber alan Artvinler'den bahsedebiliriz. Artvinler ve yaşam savunucuları sabah erken saatlerden itibaren Cerahatepe'de yerlerini almışlar. Yaşam savunucuları bölgeyi en iyi bilen kişiler olarak mahkemenin atadığı bilirkişilere eşlik edeceklerini söylemişler. Heyet yaşam savunucuları eşliğinde maden sahasında incelemelerde bulunmuş. Biz de birazdan Can Atalay'dan, avukat Can Atalay'dan bu incelemelere dair olan izlenimlerini e, duyma fırsatı bulacağız. Gazetecilerle incelen, Gazeteciler incelenen bölgeyi alınmamışlar. Almanya ve Gürcistan'dan gelen yabancı televizyon kanalları da gelişmeleri takip etmiş. Bir kilometrelik bir insan zinciri oluşturulmuş. Cerrahatepe için verilen chat raporunun uygun olup olmadığını anlamak için inceleme yapmaya gelen ve bilirkişi heyeti Cerrahatepe'ye jandarma korumasında geniş güvenlik önlemleri altında girmiş. Kimden koruyorlar bakalım. Heyetin araçları Artvin'den oluşturduğu 1 kilometrelik, 1 kilometre uzunluğundaki sağlı sollu toplam 3000 kişilik insan zinciri arasından geçmiş. Yan yana durarak uzun bir insan zinciri oluşturan halk Artvin'de maden, Artvin'de madene hayır yazılı boyun atkılarını da açıp Heyeti sessiz bir protestoyla karşılamış. Bir gün gazetesinden aktarıyorum. Cerahattepe'de maden çıkarılmasını istemeyen ve günlerce bunun için direnenler arasında 92 yaşındaki Erzade yakın, yakın taşta madeni istemiyorum. Burası yeşil doğasıyla, temiz suyuyla ve temiz havasıyla kalsın. Ben 92 yaşındayım. Ben doğduğumda burası nasılsa hep öyle kalsın diye konuşmuş. 45 gün içinde belli olacakmış. Cerahattepe mevkinden birkaç ayrı noktada ve orman içinde yapılan ek incelemeler sonrasında keşif sona ermiş. Yapılan incelemeler doğrultusunda hazırlanacak bilirkişi raporunun 45 günlük süre içerisinde Rize İdare Mahkemesine sunulmasının ardından mahkeme projenin geleceğiyle ilgili daha net kararlar verecekmiş. Evet ve bir günde yine bir gün gazetesinde Doğu Eroğlu'nun haberine göre bilirkişi alana çıktığı zaman orada yaşanan çevre felaketlerini de görmüş özellikle toprak kaymasını tanık olmuş da. Toprak kaymasının ise maden şirketi yetkilileri toprak kayması olmadığını iddia etmişler. Büyük bir direniş artvinde Cerat Tepe'de devam ediyor. Her ne kadar insanların halkın keşif alanına çıkmasına izin verilmese de Onlar kentte yine o madeni hayır atıklarıyla direnişe devam ediyorlar. Nöbette devam ediyormuş. Cengiz Holding önünde nöbet tutan kuzey ormanları savunması ve valideba bağ gönülleri de bilir ki şehitinin incelemesi sırasında İstanbul Altın Üzade'de bulunan Cengiz Holding'in önünde nöbetteymiş. KOS tarafından yapılan basın açıklamasında... Cerahattepe bilirkişisi Artvin halkıdır ifadeleri kullanılmış. Ne olmuştu onu da kısaca bir hatırlatalım. Ondan sonra Can Atalay'a bağlanalım. E, Cerahattepe'de maden çıkartılmasını istemeyen 751 Artvin'i geçen yıl Rize İdari Bahkemesi'ne başvurup maden ruhsatını elinde bulunduran firmanın almış olduğu chat raporunun uygun olmadığı gerekçesiyle İptal talebiyle dava açmıştı. Açılan dava üzerine Rize İdare Mahkemesi tarafından atılan bilirkişi heyeti dün Artvin'le eşliğinde Cerat Tepe maden sahasında incelemelerde bulunmuştu. Şu anda telefon hattımızda olan avukat Can Atalay da bu incelemede bulunan insan avukatlardan bir tanesiydi. Şimdi onun görüşlerini dinleme fırsatı bulacağız. Merhaba Can Bey. Merhaba, iyi günler. Sağ olun, teşekkürler. Ee, biz durumu biraz özetledik ama sizin izlenimleriniz nelerdi onları duyabilmemiz mümkün olabilir mi acaba sizden? Kaç başlık kalkmalı özellikleyebilirim aslında. Tabii. E, yüzlerce metre insan koridorunun içerisinden geçerek geldi e, mahkeme heyetiyle bilir kişiler. Yani artimliler tankartlarıyla e, madene hayır atkılarıyla yolun iki sırasında e, heyeti karşıladılar. Ya, benim görebildiğim kadarıyla burada madene hayır, Canaklı'da de madene hayır e, dövizlerinin asılmadığı dükkanlar neyse yok. Evet. Şehir merkezinden bahsediyoruz değil mi? Şehir merkezinde. Evet. Herhalde de maden ayız. Çin e, deyince nasıl oldu? E, Nerede seçici rüya yok? Bir e, akşam sonlandırıldı ama biz iki akşam tatlık olduk. Her akşam saat 8'de e, şeydi. E, Çinci çin yapıyorlar bütün akşam. E, tencere tava eylemi e, yapıyorlardı ve hani hani e, gelen dönemden bu yana bu kadar e, yoğun katılımlı bir tencere tava eylemi ben görmedim. Evet. Türkiye'nin yerinde. E, şunu söylemek lazım. Artvin'in bir yaşam alanı olarak devam edilmesi için o bölgede e, hiçbir biçimde madencilik yapılmaması gerektiği çok açık. Hı hı. E, bu daha önceki bir ülküç raporundan, mahkemenin adı, bir ülküç yeteneği düzenlediği raporda da açık. Mahkeme kararı da çok açık. Mahkeme kararı diyor ki özetle e, ya artvin kalacak, maden olmayacak maden olacak. Olmayacak. Olmayacak. Ee, yetmez. Ee, biliyorsunuz burada e, AKP kazanmış belediyeyi. Evet. E, AKP'li belediyenin yaptırdığı bir e, inceleme var. O incelemede de burada e, madenin yapılması durumunda şehir merkezinde e, şehir merkezine doğru heyelanların olacağı su kaynaklarının e, esaslı şekilde tahrip olacağı açık bir şekilde ortaya konmuş. Zaten Çoruh Vadisi'nin Heslerle parvayar edilmesinden sonra burada su kaynağı olarak sadece yukarısı kalmış. Yani Hatiladan ya da Ceraktepe tarafından, Yeniva tarafından gelecek sulara muhtaç bu kent. Ve bunlara zarar vereceği çok açık. Durum şu, Avukat Belediyesi'nin kalıbın uzun uzun anlattı bir kişi heyetini. Diğer arkadaşlar da, yani Yakup Şekip Okumuşoğlu, Arif Ali Candı da uzun uzun anlattılar. Şimdi... 9-7'ye dayanak olarak ortaya çıkarmaya ortaya koymaya bu yeni çedi. Ama ortada bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararının ortaya koyduğu hukuk haykırlıkları, kusurları gidenemeyen yeni bir çed var. Hukukken kabul edilemez. Adil yargılanma ilkiyetini il il il açıkça ihlal eden bir durum var ortada. Özetle şu an itibariyle bütün bölme çabalarına karşın bir bise şey olarak davranan bir kentten bahsedebiliriz. Gerçekten Bir bütün olarak bir halk direniyor burada. E, avukat Devletin Kadın bu akşamki açıklamada Neşe e, Hanım'dan sonra söz aldı ve dedi ki burada durum çok açık. Daha önceki mahkeme kararıyla da açık. Mahkemeye durumu izah ettik. Mahkeme e, iptal kararı verir, verir. Vermezse kendi bilir. E, biz burada karşı direneceğiz dedi. Durum burada bu merkezde yani. Anladım. Bölge hakkının tepkilerinden bir de biraz bahsedebilir misin? Yani tencere tava eylemlerinden aynı şekilde bahsettik ama onlar da aynı şekilde direnmeye devam edeceklerine dair çeşitli şeyler söylediler mi? Söylüyorlar öyle mı böyle bir... Öyle gözüküyor. Hı -hı. Ee, yani yorulmuş insanlar e, burada esaslı e, polis şiddetiyle e, karşı karşıya kalmışlar. Bu durum çok açık. E, fakat kararlılıkta bir vazgeçme yok. Ama herkes gözümünün içine bakıyordu. Sosyalde buraya dayanışmaya geldik. Hı -hı. E, e, yani Avukat olarak Edipsin abinin gördüğü hürmeti hani anlatamam ama biz e, dışarıdan gelenlerinde herkes gözün içine bakıyordu ne olacak diye e, hmm. yani bir çember bir bütün olarak e, bunu yapmaya kimse hakkı yok bence. Peki bilir kişi'nin e, görüşü nasıldı e, anladığım kadarıyla e, olumlu bir izlenim var şu anda bilirkişi ziyaretinden sonra halkta. Valla bu e, Bakan gözün güzelliği e, umarım e, haklı. Ben de bir şey gözlemedim, e, aksine gözlemedim. E, bu söyleyecek durumda değilim. Ayrı, yani şu takdir edersiniz. E, ben hakim olsam e, bütün mesellerde karar verirken benim birebir titrash. Bu kadar baskıya, bu kadar e, ne diyelim e, siyasi kültünden, devletin en yüksek kültünden sürekli e, laf edilen hakimler e, kendileri niye tetişi bile. E, Uygun bir tabloyu desteğiyle ancak karar verebilmeler. Bir şey için de aynı şey geçerli. Sonuç olarak ulusalın e, nevi neredeyse çünkü devlet memuru e, açıkçası e, benim karakteri gizli dan bu yola böyledir. Buradaki arkasını karakteri öyle Buradaki e, yıktaş tipi yıktaş devrilmesi mesela kazaları ya da kayıplar. Anladım. Ben bir de son olarak şirketin tavri ile alakalı bir şey bilip bilmediğinizi sormak istiyorum. Onlardan yapılan bu, bir açıklama. Şirketin işte, şefi olduğunu söyleyen birisi. Gündemizin e, içine bakamaksa e, açıkçası heyelan mevzesi olan bir yerin dolutaları olduğunu e, söylediğimi gördük. Hı hı. E, yani e, bu şirket ilgili maliyet şirketlerinden birisi. E, daha da fena da Cengiz'in maliyet şirketi. E, Cengiz'in e, neler söylediği ve neler söylediği dediğini notu diyoruz. Ama ben şunu söyleyeyim. Oradaki gündemiz görevlerinin yani, dahi yani, onlar da arsindi. Hı hı. E, onların e, dahi e, oraya yukarı kadar çıkan 90 yaşındaki televizyonlara, amcalara Burada klonları bize karşı ne kadar ne diyeyim sıcak bilgili davrandığını söylemek isterim. Gerçekten burada nasıl anlatsın yani bir bir küçük kent bu kentin hemen karşısında bir orman olan ormanlı kalan bu ormanın kavran olup durumunda kentin bir ülkeyi olarak yaşan ozarda geleceğini bilen bir halk topluluğu var. Evet. Yani burada madenin madenci şirketin Şu an itibariyle e, yerel işbirlikçilerin elini fenalde zayıf gözüküyor. Evet. Yani e, 4 senelisine göre en azından öyle söyleyeyim. 4 senelisine kadar fenalde zayıf gözüküyor. E, ama yeni hamleler hazırlendikten için buyumlar var. E, Ondan fark ediyor buradaki arkadaşlar. E, şunu söyleyeyim. Yani e, Neşe abla başta olmak üzere, Bebek Gül abi başta olmak üzere Yeşil Erkin Derneği'nin e, bütün kente e, hitap eden, bütün kente olan bir tane her şeye hakim olmaya çalışan ve e, her aşamada saniyen takip eden e, mücadele çizgisi gerçekten çok etkileyici bütün e, Türkiye'de yani doğasıyla yaşamını e, kendi emeğine geleceğine çalışmak isteyen herkesin artışın ve artışın halkıyla dayanışma göstermesi e, zorunlu artık çok mühim önümüzdeki 3-4 e, ay için evet. evet bundan sonra herhalde bir 45 günlük e, süreçten sonra e, belli olacak bilir kişinin raporu sonra da 3 ay sonra mahkeme var. ama ben çok üzücü sanmıyorum uzaması mümkün Genelde de uzar ama ben bu örnekte çok uzayacağını sanmıyorum. Yani önümüzdeki bir buçuk ay, bir ay çok önemli olacak bizim için anlaşılan. Ee, şöyle söyleyeyim, Haziran başı ile Temmuz başı arası çok önemli olacak. Öyle gözüküyor. Biz de tekrar kulağımızı artmine çevireceğiz o zaman. Evet. Çok... evet, evet. Hepimizin yüzü kulağı burada olsun. Evet. Çok teşekkürler Can Bey. Biz teşekkür ederiz. Selamlar arkadaşlar. Kolay gelsin, görüşmek üzere. Sağ olun, iyi yayınlar. Evet Can Atalay'a bağlandık avukat Can Atalay'a dün Cerattepe'de gerçekleşen Artvin Cerat Tepede gerçekleşen bilirkişi heyetinin incelemesinden, e, incelemesine dair görüşlerini ve izlenimlerini aktardı bize. Devam eden bir mücadele var. İnsanlar bırakmıyorlar ve e, oradaki mücadele de aynı şekilde sıcaklığını koruyor. Hı. Takip etmeye de devam edeceğiz. Benim elimde son bir haber var. Bir rapor tanıtımı bu. Yeşil Düşünce Derneği'nin 2014 ve 2016 yıllarını kapsayan 2 yıllık süreçte Yeşil Gazete'den yayınlanan haberleri ve aynı zamanda röportajları Türkiye'nin kömür hikayeleri adlı bir rapor haline getirilerek yayınlandı. Program arkadaşım. Özge Can Kara ve eski Açık Radyo programcısı Açık Dergiden Gözde Kazaz'ın hazırladıkları raporlar daha doğrusu röportajlar ve haberlerle beraber 2014 ve 2006 yıllarında yapılan bu hikayeler toplanmış ve 80 sayfalık bir rapor haline getirilmiş. Evet. Ee, Belki önümüzdeki hafta Hı. konuşma fırsatı buluruz. Eğer iklim için programı bu sefer benim konuk almayı kabul ederse. Evet. Gözde... Belki sonraki hafta, önümüzdeki hafta destek dönemine başlıyor Açık Radyo. Destek, de, destek sonrasında konuşabileceğimiz konulardan bir tanesi olarak da bunu kenara not edelim. Evet, rapora Yeşil Düşünce Derneği'nin web sayfasına ulaşabilirsiniz. Bayağı kapsamlı bir rapor. Ee, i̇lk bölümünde kömürle ilgili temel bilgiler var, ee, kömüre giriş niteliğinde. Türkiye'nin kömür gerçeğini bir, birazcık gözler önüne sermeye çalıştık. Ee, i̇kinci bölümde de benim ve Gözde Kazaz'ın e, bu iki sene boyunca yaptığımız e, kömür şehirlerine ziyaretlerden, topladığımız hikayelerden e, bir yazı dizisi var. E, okuya, okuyabilirsiniz, Yeşil Düşünce Derneği'ne ulaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına da Açık Radyo'nun arşivini biraz arşivleyerek... ...seslerine ulaşabilirsiniz, kömür hikayelerine. Evet, e, bugünlük ve bu haftalık e, iklim için programının sonuna geldik. Bu kadardı. Önümüzdeki hafta dinleyici destek e, projesi, dinleyici destek festivali de aynı zamanda açık radyoda başladığı için... E, ...iklim için programına kısa bir ara vereceğiz. Ama ondan sonraki hafta itibariyle de e, kaldığımız yerden yeni yayın döneminin sonuna kadar devam edeceğiz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.